789. konu, Hazreti Ömer ile Ali'nin haramdan sakınmaları, bir gün Hazreti Ömer'e bir bardak süt verildi, Hazreti Ömer onu içti ve çok da hoşuna gitti, sütü veren kişiye, bunu nereden getirdin, diye sordu, adam şöyle cevap verdi, bir su başına uğramıştım, o sırada çobanlar sulamak üzere zekat develerini oraya getirdiler ve sonra da benim için su kabıma bu develerden süt sağdılar, işte sana da bu sütten verdim, bunun üzerine Hazreti Ömer, parmağını ağzına sokarak istifra etmek istedi.